Change your heart. Look around you Adaptasyon Merhaba Onur Merhaba Mahir New York gezin iptal oldu ama İptal oldu Konuğumuz iptal olmadı. Bu hafta konuğumuzla birlikteyiz. Sen Boston'dasın, biz New York'tayız. Ee, ben istersen önce biraz konuğumuzu hem sana hem de dinleyenlere tanıtayım. Evet. Ee, konuğumuz Özgür Yoğurtçu. Kendisi e, Türkiye'de ve dünyada <gülüyor> çeşitli yerlerde çalışmış e, uzman bir e, yazılımcı, software developer. Evet. Aynı zamanda da iş adamı, bunu da söylememiz gerekiyor çünkü birçok şirketin bünyesinde, başlangıcında, yönetiminde yer almış. Konuşmak istediğimiz konular sanırım biraz onun tecrübeleriyle ilgili diye düşünüyorum. Çok da fazla hani böyle detaylı bir giriş yapmamıza gerek yok çünkü konular içerisinde kendisinin kısa geçmişini özetleriz diye tahmin ediyorum. Ama Boğaziçi elektronik mühendisliğinden mezun. Özgür. Kaç senesiydi? 92. 92. Daha sonra Türkiye'de ilk yazılım şirketlerinden biri olan Logo'da zannediyorum başladı. Ondan sonra Amerika'da Philadelphia'da belli süre ilk dönem startuplar diyebileceğimiz şirketlerden birinde çalıştı. 96, 96 yılında. 96'da. Ondan sonra Türkiye'ye geri dönüyorlar. orta Özkan'la birlikte. Türkiye'deki online banking sistemlerinin ilk oluşumu sürecinde yer alıyorlar birlikte. Daha sonra Veripark'ın kurulması Veripark hala çok aktif bir şekilde Türkiye piyasasında yer alan ve de Türk yazılım iş hayatının en önemli şirketlerinden biri. Daha sonra Özgür Londra'ya gidiyor. 2007 senesi sanırım. Evet. Veripark'tan aktif görevinden ayrılıp Londra'da bir süre kaldıktan sonra Amerika'ya geliyor, Tampa Florida'ya. Florida'nın güzel havalarını bir süre <gülüyor> teneffüs ettikten sonra fark ediyor ki yani Florida'da <gülüyor> e, paten kayan kızlar ve efendime söyleyeyim, e, yatlar dışında çok da bir numara yok. O yüzden e, son iki buçuk senedir de yaklaşık New York'ta yaşıyor. E, şu anda da burada e, ikinci ya da üçüncü dönem diyebileceğimiz bir startup oluşumunun içerisinde. Umuyorum hızlıca ama verimli bir şekilde özetledim tarihi. Bence bir şey Şimdi ben bunun üzerinden ilk soruyu sormak istiyorum. Çünkü gerçekten hani Özgür'ü zaten bu programa konuk, ilk konuk olarak almak istememizin sebebi bu kadar uzun süreli yani bu işin içinde ve de bu kadar farklı yerlerde farklı zamanlarda bulunmuş olmasından kaynaklı olan bir birikimi var. Benim tabii kafamdaki en önemli soru şu. Yani Philadelphia'da İlk dönem, 2000 öncesi startuplardaki durum neydi, mantık neydi, beklentiler neydi? Ee, Türkiye'de yeni başlayan, yani Amerika'dan biraz sonra başlayan dönemdeki e, teknoloji şirketlerindeki beklentiler ve durum ve çap neydi? Ee, daha sonrasında da tabii şu andaki durum ne? Hani buradaki durum ilk dönemden ne kadar farklı? Birazcık hani bu kısımdaki fikirlerini merak ediyorum aslında. Tabii. Ee... Yani özellikle Amerika'da o zamanki durum hakkında ne kadar konuşabilirim bilmiyordum. O zaman ben Türkiye'den yeni çıkmış bir developer'dım ancak o gözle ne olduğunu, eğer olduğunu anlatabilirim tabii. Hı hı. Ee... Ama zaten galiba o zamanlar hani kimse bu kadar şu andaki gibi bir e, business planlar yazılıyor işte 5 milyar dolar kazanıyoruz 2 senede falan gibi laflar etmiyordu yani. Daha böyle hayaller ufaktı gibi geliyor. Tabii bana. tabii hayaller ufaktı, beklentiler ufaktı zaten. Basit şeylerle mutlu oluyorduk. <gülüyor> Küçük şeylerle Küçük mutlu şeyler oluyorduk. Oluyor insanlar Küçük evet. Tabii. Peki ben tarihleri tekrar alabilir miyim? Tam Amerika'da olduğun o ilk dönemki tarihler neydi Özgür? 96'da Amerika'ya geldim. Amerika'da bir... ...kurulmakta olan Intelligence Settlerç diye bir şirketle birlikte çalışmaya başladık. Benim eski arkadaşım ve Veripark'ta birlikte kurucu ortaya olduğum Özkan... ...benden bir süre önce Amerika'ya gidip o şirketle çalışmaya başlamıştı. O şirket büyümeye başlıyordu. O sırada beni de davet ettiler. Amerika Peki zamanı... 2000 2001 balonunun sönmesinden o dönemde Amerika'da mıydı? Yok, Amerika çok kısa. Amerika'da bir süre kaldık. Daha sonra Türkiye'ye dönüp Türkiye'de o şirket için çalışmaya başladık. Daha sonra, kısa bir zaman sonra o şirket e, battı. <gülüyor> Deyim yerindeyse. Deyim yerinde. Daha sonra 98'de Veri kurduk. 2000, 2001'de hem teknoloji balonu sırasında hem de Türkiye'deki finansal krizi sırasında Veri Park tarihleri. Aha. Evet. Yani şirket yine o 3. yılında İki taraftan da krizi yediniz. Çok çok fena yedik diyebilirim evet. Demeyim, kaç kişi yediniz? kazandık. O, o kriz olduğu zaman kaç kişilik bir şirketli Veripark? Valla orada biraz önce konuşuyorduk. İlginç bir hikaye var aslında. Ee, Veripark'ı 98'de kurduk. Ee, i̇ki kişi kurduk. Bir üçüncü arkadaşı bizle birlikte çalışıyordu o sırada. Ve ilk projemiz Pong internet bankacılığıydı. Üç kişi onu yapıyorduk. Ee, daha sonra büyümeye başladı bir park e, ve 2000 yılında bir yatırım olasılığı başladı. Yatırım görüşmeleri yapmaya başladık ve yatırımcı ile el sıkıştık. Ee, yatırımcı ile el sıkıştıktan sonraki planımız 90 kişilik bir büyüme planıydı. Yani 6-8 ay içinde 90 kişi. Yatırımcı ile el sıkıştığımızda bu arada 3 kişiden 20 kişi civarına falan Bulaşmıştık. Evet. El sıkıştığımızda 20 kişiden 90 kişiye büyüme planı hazırdı. Bunun finansal görüşmelerini yapmıştık. Ve bu planı yürümeye, yürürlüğe koyduk. Daha anlaşma imzalanmadı ama Bridge Loan'lar geldi o sırada. Ve o planı yürürlüğe koyduk. Sonra Türkiye, önce Amerika'daki kriz oldu. İlginç bir nokta aslında. Biraz önce Mahir'in sorduğu soruyla bağlantılı. Amerika'daki kriz bizi hiç etkilemedi çünkü Amerika'da o sırada bir sürü teknoloji şirketi bu balon olan teknoloji şirketleriyle çalışıyordu. Hı hı. Halbuki ki Türkiye'de öyle bir kavram yoktu. Türkiye'de bu startup kavramları yani, yaygın değildi. Değil, değil. O tür şirketlerin paraları yoktu. Bizim bütün müşterilerimiz gayet yere baka, ayakları yere basan Kesinlikle. sağlam teknoloji yani Şirketlerdi, eski şirketler, büyük bankalar. şirketler, bankalar. Sonra tabii Türkiye'de kriz oldu ve o sırada bizim en önemli müşterilerimizden biri olan Demir Bank battı. <gülüyor> ee, yine çok büyük işlerimizden birini yaptığımız İhlas Finans battı. Ve tabii <gülüyor> o biraz bize etkiledi biraz. Evet, anayasanın fırlatılmasına <gülüyor> insan hayatı <gülüyor> üzerindeki etkileri diyebileceğimiz. <gülüyor> yani bir göle taş attığın zaman tabi onun çember çember devam ediyor değil mi her endüstri etkiliyor evet benim, şey... bu, benim bu hikayede ilgimi çeken şey Onur Özgür Oda tabii paylaşmadı fakat o sırada tabi ki yani şirketleri daha ufak ve yeni bir şirket ve zaten hani iş alanı olarak da daha gelişmemiş bir alan olduğu için bütün bu müşterilerin acaba siz batar mısınız diye bir kaygısı var işte Demirbank'ın İhlas'ın vesaire e, fakat işin sonunda özgürler batmıyor fakat kaygıları olanlar e, ne yazık ki aramızdan ayrılıyorlar. E, bence bu mesela iş hayatı açısından çok önemli bir tecrübe. Yani bunun sebeplerini de biraz konuştuk. E, sanıyorum en önemli sebebi hani aslında senin de dediğin gibi hani, o balonun hiçbir şekilde olmamasından dolayı ne bir borçlanma var ne bir işte ortak yatırımcı, girişimci var işin içinde. Aslında siz sadece kendi emeğinizin üzerinden parayı kazandığınız için... Kriz sizi belli bir oranda etkiliyor. Küçülüyorsunuz ama yaşamaya devam ediyorsunuz. Öyle. Yani bir Park zaten hiçbir zaman bir belki günümüzdeki yaygın kavramıyla bu tür bir start olmadı. Olur. Biz birilerinden bir yatırım alıp bu yatırımı kullanarak büyüdük. Her zaman organik olarak büyüdük. İş varsa büyüdük. Hı hı. Kendi zamanımızı belki investment yatırım olarak ortaya koyduk. Ee, yani organik bir büyüme olunca da Batışı da hızlı olmuyor. Da böyle diyebilir miyiz sen? Olabilir, Çünkü evet. benim evet. dikkatimi çeken şu anda aslında hiç organik olmayan büyümeler var ya işte ne bileyim. Biz geçen programlarda hep konuştuk seninle onur işte Grupon e efendim yani böyle dünya tarihin en hızlı büyüyen yani şirketleri falan gibi e makaleler çıkıyor sürekli. Hani artık hatta her sene çıkıyor çünkü bu rekor <gülüyor> yenileniyor. <gülüyor> e onların batışının daha hızlı olacağını düşünüyoruz ama e belki de böyle bu yazılım piyasası içinde olan insanlar için organik kalmak uzun vadede daha faydalı olabilir diye düşünüyorum Öyle gerçekten büyüme şekillerinin hikayesi tekrar tekrar yazılıyor. Hı hı. Benim o dönemle ilgili sormak istediğim sorulardan bir tanesi de şey yani ben 98'e Amerika'dan Türkiye'ye döndüm 98 arası kalmıştım. Benim ilgimi çeken noktalardan bir tanesi ilk seneler değil ama yani 2000'lerden hemen sonra İnternet bankacılığının Türkiye'de oldukça geçmiş olduğunun farkına vardım. Sonra Amerika'ya yine gidip geldim ama ya gerçekten Türkiye bu anlamda ilerideydi. Ya, Pamuk Bank dışında işte yapı kredi, tabii Akbank esasında en erken başlangıçlarından bir tanesi Akbank sanıyorum. Tabii ondan sonra garantiler falan da geldi. E, acaba Özgür sence neden Türkiye'de internet bankacılığı yani karşılaştırma olarak biraz sormak istiyorum. Yani, o anlamda bazı anlamlar biz Amerika'dan çok daha ilerideydik. Bunun nedeni nedir? Yani yazılım tarafından mı yoksa hiçbir acaba yok yok. şirketler daha mı, mı Çok net söyleyeyim. Onu Türkiye'deki enflasyona borçluyuz. Her <gülüyor> <gülüyor> <Yani Türkiye'de... gülüyor> şeyin olması gerekiyor diyorsun. Evet. Türkiye'de yani insanların hiçbir gün paranın ne olduğuyla ilgili insanların hiç zaman kaybetmeye tahammülü olmadığından aşırı enflasyon nedeniyle. Ee, öyle o zamanlar işte internet bankacılığının ilk gelişmeye başladığı yıllar. Türkiye dışında mesela Brezilya'da da çok iyi <gülüyor> gelişmiş internet bankacılığı. Ee, orada ilginç başka bir konu, Amerika'da iki tür şirket vardı. Bir geleneksel bankalar, bir de işte interneti kullanmak için kurulan elektronik bankacılık amaçlı kurulan startup bankalar. Hı hı. Onlar çok daha ilerleyildi Türkiye'den çünkü onlar tüm yatırımları onun üzerine yapıyorlar. Gerçek internet, bir banka yoktu yani. Gerçek bir banka olmayan bankalar vardı ya da işte gerçek bankayı çok sınırlı sayıda kullanıp asıl amacı internet olan bankalar vardı. Türkiye'de ama işte enflasyon ekonomisi nedeniyle bir sürü her bankanın internet bankacı da olması gerekiyordu. İş Bankası sanırım ilk çıkanlardan biriydi. Biz Pamuk Bank'ta çalışmaya başladık. Daha sonra denizbankla yine biz çalışmaya başladık. Çok uzun yıllar sonra, yani internet zamanında uzun sanırım, <gülüyor> 2001'lerde, 2002'lerde Hollanda'da DHB Bank'la çalışmaya başlamıştık. O sırada Hollanda'daki bankacılık teknolojisini falan biraz öğrendik. Türkiye'nin çok gerisindeydi. Evet. Öyle bir beklenti de yoktu yani. Diğer hmm. bankalardan internet bankacılığı falan beklentileri pek yoktu. Ya muhteşem bir nokta bu ama biraz daha iyi anlamak istiyorum. Yani tamam Türkiye gerçekten enflasyonist bir ekonomiye sahip 90'larda. Nasıl bir teşvik yaratıyor iş sahipleri, banka sahipleri? Neden hemen internet bankacılığına geçmek istiyorlar? Sanırım müşteri istiyor diyeceğim ama hemen arkasından şu anda aklıma gelen, sen biraz zorlayınca <gülüyor> aklıma gelen başka bir fikir söyleyebilirim sanırım o zamanlar Türkiye'de bankalar çok para kazanıyordu yani gereksiz çok para kazanıyordu normalde kazanamayacakları kadar çok para kazanıyordu ve bir sürü yere çok para harcıyorlardı teknoloji de bunlardan biriydi ve evet. internet evet. bankacılığına ha. da çok para harcıyorlardı. Evet, evet çünkü hazine bonolarını alıyorlardı ondan sonra ondan 5-10 puan yükseğe onu e, piyasaya satıyorlardı parayı. Evet. Ya bankacılık esasında 2000 kadar Türkiye'de bankacılık yoktu. <gülüyor> evet aynen aynen aynen. Ben e, biz Veripark'ın sonraki zamanlarında yapı kredi bankasıyla çalışmaya başladık. Bu tabi kriz sonrası. Bankacıların, bankaların artık senin söylediğin gibi bankacılık öğrenmekleri gerektiği zaman hı hı. E, o sırada yapıyordu diye bir çalışmaya başladık. Bizden önce İspanyol diyeceğim ama hemen, emin değilim bir bankacılık sistemi satın almışlardı. O bank bankacılık sisteminin internet şubesini de satın almışlardı çünkü şey yani Paket. paketti ve anlaşmalarında. Çok ilginç konuşuyor aslında bir yandan sanırım o şirket internet bankacılığı alanına girmeye çalışıyordu ve hiç müşterisi yoktu. Yapı krediye de siz bunu kullanmak zorundasınız diye Hı -hı. şey yapmıştı. Ee, çok kötü bir teknolojiydi. Java teknolojisiydi. Hı -hı. Java o aralar bir ara popülerleşmişti. Yapı kredi bunu kullanmaya başladığında ClientSide Java'dan bahsediyorum burada. Hı -hı. Yani müşterinin browserında Java'nın çalışması. Ee, yapı kredi kullanmaya başladığı sırada artık bu teknolojinin önceki herkesin Bildiğim şey hale, haline gelmişti. Ama Yapı Kredi bir süre kullandı. Ee, sonra bizle çalışmaya başladılar. Ee, neyse, bağlıyım. O sırada Yapı Kredi'nin developerlarından biriyle konuşuyoruz. İşte öyle bir yemek konuşması, gayet informal. Ya şey dedi, iyi ki siz geldiniz, sizle çalışmaya başladık. Sizden önceki şirkede o kadar paralar veriyorduk ki, o kadar anlamsız işler için. Ya, ben üzülüyordum burada. <gülüyor> Benim vicdanım el Benim vicdanım elverdi. <gülüyor> e, ben buradan bu bankacılık e, meselesinden... Bu arada hani çok son bir bağlayıcı anekdot olabilir. Avusturya'da mesela hala çok kötü durumda internet bankacılığı. Sanırım bu biraz toplumun yapısıyla ilgili. Çünkü insanların öyle beklentisi yok. Yani hani... ...online banking anında... ...iki saniyede para transfer olsun... ...bana cep telefonuma mesaj gelsin... ...e-mail gelsin, her türlü notification gelsin... ...ve evet. beklenti yok... ...beklenti olmayınca da... ...ten hep telefon var, bir de aynen. hukuki yapı var... Tabii. Evet. ...bir de şey var galiba... ...bizde biliyorsun Onur... ...tahtakale muhabbeti vardır... Hani ...abi dolar kaç lira oldu falan diye... ...hemen böyle bir instant... ...bir e, iletişim anında bir... E, ...Türklerin öyle bir geleneği var... ...yani para konusunda... <gülüyor> O yüzden de bunun böyle bir dijital ortama aktarılmış bir durumu olabilir diye de düşünüyorum yani karakter olarak. internet bankacılığındaki hızın. Güzel. Yani kültürel. bir Abi, şey de var diyorsun. Evet, evet. Bir yandan Amerika'da hala bir FETE yaptığında bir bankaya evet. epey bir sürede gidiyor. Evet. Türkiye'de evet. aynı akşam evet. geçer. Evet. Ben şimdi buradan şunu atlamak istiyorum. Şimdi Özgür'ün hikayesi bence şu açıdan ilginç. Çünkü Türkiye'de krizi atlatıyorlar. Ee, öyle ya da böyle veri park büyümeye devam ediyor. Şu anda da çok iyi bir durumda. Biraz kişisel de olabilir ama e, ben mesela neden Türk piyasasından ayrıldığını da sormak istiyorum. Yani Türkiye'de seni tatmin etmeyen şeyler e, sosyal ve kültürel miydi diye sorayım. E, gece hayatı olabilir. Efendime söyleyeyim. Yeme olur, içme olur. Farklı kültürleri tanımı olur. Yoksa e, iş hayatında da hani belli bir tatminsizlik ve belli bir tıkanıklık var mıydı yani? Evet. Aslında iş hayatımda bir tatminsizlik kanıtlık vardı diyemem. Şöyle, Veri Park'ta yaptığımız projelerden çok hoşlanıyordum ama şirket kültürleri start aşamasında ve gelişme aşamasında farklı oluyor. Farklı Hı -hı. olmak zorunda bir yandan. start aşamasındaki Veri Park'ta gelişme aşamasındaki Veri Park'ın hedefleri farklı. Yapmak istedikleri farklı. O yüzden bir noktadan sonra ben benim e, biraz değişiklik e, yapmanın daha iyi olacağını düşündüm. Hı -hı. Bir de zaten bir şirket kuruyorsanız başlangıçta çok fazla çalışmak gerekiyor. İşte çok uzun süreler tatil yapmıyorsun, Hı -hı. E, öyle bir, kendine bir zaman ayırıyorsun. Kendine bir zaman ayırıyorsun. Bir öyle kendime bir zaman ayırayım, biraz gezeyim, dolaşayım. Hı -hı. Sonra da. Biraz yurt deneyeyim. Bakalım orada tip nasıl onu göreyim diye. Çok güzel. Sonra Londra'ya gidiyorsun. Londra. Ve Londra'da aslında konuştuğumuz kadarıyla e, hani senin açından bir başarısızlık değil ama bence toplumsal bir başarısızlık söz konusu. Senin gibi e, kıymetli bir developer bir ülkeye taşınıyor. Ben mesela kendimle ilgili olarak da hani benzer şeyleri düşünmüştüm. E, oraya gitmek istiyorsun. Sen seçimini yapmışsın. Bir ülkeye taşınıyorsun. Orada bir iş kurmak istiyorsun. O iş hayatına katkıda bulunmak istiyorsun. Ve dediğin gibi işte highly skilled immigrant türü bir müze var İngiltere'de. HSM'de. Ve devlet bunu hazırlamış olmasına rağmen iş hayatı buna bir şekilde hazır değil. Ve orada seni iş hayatına entegre edemiyorlar ve sen daha sonra Amerika'ya gidiyorsun. Bu İngiltere'deki macerayı çok kısaca özetleyebilir misin? ya yani oradaki tecrübeyi. Tabii. Tabii. E bir orada ilk önce bir çuvaldızı kendime batırayım. <gülüyor> <gülüyor> yani veri parkta çok çalıştıktan sonra belki İngiltere'de o kadar da çok çalışmayayım ana fikrüm de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, samimi bir et Gerçekten samimi. <gülüyor> Ama bence İngiltere'deki iş hayatıyla, daha sonra gördüğüm Amerika'daki iş hayatı arasında çok ciddi bir fark var. <gülüyor> Şu açıdan... Ben önceden araştırıyordum İngiltere'ye iş yani tutucu mu, tutucu derken yabancılara karşı tutucu mu diye araştırıyordum. Yabancılara karşı istüdüz tutucu değil diye e, bilgiler almıştım. Çok doğru, yabancılara karşı pek tutucu değil. E, ama o yabancıların orada olması durumunda çok tutucu değil. Yani hı hı. bilmediği şirketlerle iş yapmış kişilere de pek çalışmayı tercih etmiyor İngiltere'de. Bir güven şirketler. sorunu, güven sorunu diyebilir miyiz? Ee, yani daha doğrusu hı, risk risk, risk. Risk, Riske girmek istemiyor gibi. Hı hı. Ee, yani bir ara çok eskiden bizim güldüğümüz IBM'in bir reklam kampanyası vardı. İşte IBM satın aldığı için hiçbir CIO işten atılmadı diye. Hı hı. Ee, sanırım İngiltere'deki şirketlerinde yaklaşımı bu. Hı hı. Ben riske girmeyiyim. Yani daha önce başarısını burada bildiğim Kişilerle, şirketlere ispatlamış kişilerle çalışayım yaklaşımı var. Anladım. Üstüye girmiyorlar. Ee, tabii sonrasında burada mesela hani bunu tecrübe ettikten sonra, yani muhtemelen herhalde işte dediğimiz gibi yani biraz tutucu bir piyasa olduğu için e, Amerika'ya geliyorsun ve burada tecrübe ettiğin şeyde insanlar daha fazla risk almayı mı seviyorlar? Daha büyük hedefler mi koyuyorlar kendilerine yoksa daha mı kolay e, girişimciler daha mı kolay parayı yatırabiliyorlar bilgi işlerine nasıl görüyorsun? Ee, yani burada kişiler e, senin çok geçmişinde ilgilenmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Eğer e, demolarla toplantılarla görüşmelerle bir, bir şey yapabileceğine ikna ediyorsan kişiyi. Hı hı. Seninle çalışmayı seçiyorlar. Hı -hı. Yani sen ne yaptın daha önce bunu sormuyorlar. Senin başarıların nedir, becerilerin nedir? Bunu sormuyorlar. Sadece bu yapacağın işi e, yapabileceğini ispatlamana bekliyorlar. Hı -hı. Yani burada yeni bir yazılım üzerinde çalışmaya başlamıştım. Ee, bir fuarda Cadbury'nin e, IT grubundan bir müdürle tanıştım. Ve benim yaptığım demo tam onun kafasında olan ve istediği şeydi. Hı hı. Bu tanışmadan böyle 5 ay falan sonra ilk projeye başladık ve orta vadede bu yazılımı tüm şirkette implement etmek istiyordu. Sonra çeşitli şeyler oldu. Cadbury, Schweppes tarafından satın alındı ve bu proje olmadı ama hı hı. sonuçta bu beklenmedik durum olmasaydı gayet evet. evet, Cadbury'nin bütün Amerika başlamak üzerine, Kanada'daki genel müdürüne demolar yaptık. Gürt tanışmanın İkinci ayında falan. Yani Cadbury'nin farklı ülkelerinde implement edecek bir yazılım satın almaya karar vermişti. Hı hı. Yani buradaki sanırım Amerika'daki e, teknoloji piyasasının çok kuvvetli olmasının sebebi insanların çok hızlı ve de risk alabilen bir yapıda olması. Seninle daha önce de konuşmuştuk. Amerika'daki yatırımcılar ve Avrupa'daki yatırımcılar e, evet, ne evet. düşünüyorlar? Daha evet, önce evet, para evet. batırmış olmak konusunda isterse evet. onu da... O zaman Türkiye'ye geçelim. Yani... Yani bu karşılaştırma içerisinde Türkiye'yi nereye koyarsın? Hı. Bu mesela zor bir soru. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi bir aslında Mahir'in söz ettiği şeyden bahsedeyim. Sonra onu Türkiye'ye nasıl bağlayacağız bakalım. Ee, uzun zaman önce okuduğum bir yazıda Amerika'daki yatırımcıları ve Avrupa'daki yatırımcıları karşılaştırıyordu. Ee, Amerika'daki yatırımcılar daha önce şirket batırmış bir kişinin bir sonraki kurduğu şirkette yatırım yapmaya olumlu bakıyorlar. Daha önce bir şirket batırmış olmayı bir avantaj olarak görüyorlar. Avrupalı yatırımcılar tam tersi. Bir şirket batırdıysan bu senin için eksi bir puan diye düşünüyorlar. Çok güzel. Yani şirket batırmak yani bir erdem denemiş, başarısı evet, olmuş ama başarısı tekrar deniyor. Olmuş. Tekrar başarısı olabilir ama bir belki yetecektir. En azından evet. evet ikincisinde belki daha önce yaptığı hataları yapmayacak diye düşünüyorlar Amerikalı yatırımcılar. Türkiye'ye bunu nasıl koyuyorum diye düşündüğünden bir yatırımcılar açısından o konuda çok deneyimim yok. Türkiye şu anda çok parlak görünüyor böyle internet startupları ve yatırımları açısından. Benim zamanım, benim Türkiye'de çalıştığım zamanlarda o, o düzeyde bir bilgim yok. Ya olmaması esas biraz normal çünkü yani bizdeki o yatırımcı kültürü biraz yeni bir kültür. Yeni bir kültür. Fakat yani hepimiz Türkiye'li olarak bazı özelliklerin ...özellikle bu alanda nasıl kendilerini hani speküle edebiliriz. Değil ya, mi? Yani... Aslında iki şey söyleyebilirim. Bir, e, Türkiye iş hayatı her zaman Amerika iş hayatının bir modeli olmuştur. Türkiye Avrupa değildir. Yani Türkiye'deki iş hayatının e, kararları, yöneticileri, iletişimleri hep Amerika ile aynıdır. E, o açıdan bence Amerika'ya benziyor Türkiye. Bir de çok net yani kendi hayatımdan örnek, bizim Veri Park'ı kurduğumuz zamanlarda işte bahsettim iki kişiyiz. Bir üçüncü arkadaş var tanıdığımız, Pamuk Bank internet bankacılığı işini almaya çalışıyoruz. Rakiplerim biri IBM, öbürü Koç Sistem. Biz Microsoft'la gidiyoruz ama Pamukbank işi bizim yapacağımızı biliyor ve bizim Microsoft'ta çalışmadığımızı da biliyor. Evet. Yani ciddi bir şey, seçim süreci geçirdiler sonuçta. Ama seçim sürecinde hiçbir zaman siz kimsiniz, ne yapabilirsiniz diye sorulmadı. İşte bu seçim süreci şeyde bir prototip yapılacaktı. Bunun için her ekibe zaman verdiler. Her ekibe belli hedefler verdiler. Bu hedefleri IBM ne kadar zamanda yaptı? Biz biz derken burada Microsoft ama biz ne kadar zamanda yaptık? Koç sistem ne kadar zamanda yaptı? Tamamen ona göre karar verdiler. <Gülüyor> Aynı yani aslında... şirkayedeyiz, kulvardayız diyorsun yani. ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Aynen evet, öyle. aynen. aynen. Ondan sonra da aslında bir sürü büyük şirket, bir Park'la biraz önce bahsettiğimiz siz batabilirsiniz risklerini konuştu ama rahat rahat çalıştı evet. başlangıç aşamalarında. Evet. Ee, buradan ben birazcık e, iş hayatını... Kenara koyarak başka Özgür'ün uzmanlık alanı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi yazılım meselesi felsefik olarak yani aslında bilgisayarların içindeki software kavramı bilgisayarın oluşumuyla ilgili bir süreç. Çok uzun zamandır var aslında. Yani ilk işte punch card sistemlerinden tutalım. Bugün şu anda kullandığımız bütün kompleks akıllı telefonlar vesaire... Bunun içindeki yazılım mantığında aslında çok da büyük bir e, değişim olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ben bir yazılımcı değilim ama e, sonuçta biz bir takım e, fonksiyonları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yazılımın temel amacı da bu. Ve iyi bir iletişim sağlamaya çalışıyoruz bilgisayar arayüzleri üzerinden. E, sen çok uzun de bu işte meşgul olan biri olarak... Ben mesela tasarım için aynı şeyi düşünüyorum. Belli cyclelar vardır. Yani belli trendler iner, çıkar, yeniden çıkar, yeniden iner. Ve aslında işin özü asla değişmez. Çünkü yaptığımız iş insanlar içindir. İnsan ne kadar değişiyorsa işte o kadar değişir aslında. Tabii ki bilgisayarlarla etkileşim insanları da değiştiriyor şu anda ama işin temelinde, özünde aslında belli bir bilgiyi, insanlara belli fonksiyonlarla iletmeyi hedefleriz diye düşünüyorum. Sen bu yazılım e, işindeki, profesyonundaki e, çeşitli dönemleri, trendleri nasıl görüyorsun? Yani böyle şeyler var mı sence? Şimdi bu benim en popüler konularımdan biri. Çok severim. E, yazılım hep geçmişten beri ilginç bir sorunu vardır. Yazılımlar başarısız olur. Hı hı. Bu eskiden beri olmuştur. Hala oluyor. Gelecekte de epey bir süre olacak herhalde. Hı hı. Ve geçmişten beri de hep bu sorunu çözmeye çalışmıştır. İşte konunun ileri gelenleri. Hı hı. Şimdi bir dakika yani bir sorun vardır deyince şöyle mi söylüyorsunuz? Diyelim bir otomobil fabrikasında otomobil çıkıyor. İşte başlıyorsun. Işte marş'a basıyorsun. İşte ondan sonra yolda gitmeye başlıyorsun ama yolun ortasında bir anda durmuyor mesela. Yani işte bir anda işte sistem shutdown etmiyor. Hı hı. Değil mi? Yani belli bir güven sağlıyor sana Yani bu endüstri işte yüzyıldır var. Yazılım sektörüne yani o genel aşamada mı hep problem çıkartır şeklinde bakıyoruz. Yani o güvensizlikten mi bahsediyoruz burada? E, şundan bahsediyoruz. Şimdi bir, e, bir sürü büyük e, felaket yazılım hatalarına veya yazılım projelerindeki sorunlara dayalı. E, mesela Yılını hatırlayamayacağım. Fransa'da atılan bir roket atıldıktan 16 saniye sonra hav havaya uçuyor. Epey bir milyar dolarlık bir roket havaya uçuyor. Ve bu bir yazılım hatası. Çok basit bir yazılım hatası. Yani üniversiteden mezun olmuş her yazılımcının bileceği, türden anlayabileceği hata. türden bir hata. Havaya uçuyor. Amerika'da Denver Airport vardır çok. Evet günümüzde. ilk açıldığı zaman özellikle şeyle bagaj sisteminde çok büyük bir sorun çıkmıştı. İşte çok büyük bir, bir sorundan öte. Zaten <gülüyor> bir açılı açılmadan önce e, açılışı aylarca gecikiyor. Bagajlardan dolayı değil mi özellikle? Yok yazılımdan dolayı. Hayır. Yazılım <gülüyor> şöyle onun çok yani o, o bir sürü yazılım hikayesinde kes olarak verilir o. Denver havaalanını yaparken var olan bir havaalanının bagaj sistemi yazılımını kullanmak istiyorlar. Almanya'da kullanılan bir havaalanının bagaj sistemi yazılımını kullanmak istiyorlar. Ama çok modern, çok yeni, biz en büyük havaalanını yapıyoruz gibi bir zihniyetle biz bunu daha geliştireceğiz. O kadar iyi olacak ki insanların insanlara hiç ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorlar. O yüzden bu bagajların dolaştığı koridorları çok dar yapıyorlar. İnsanların burada yürümesine hiç gerek olmayacak diye. Ve bagaj sistemi yazılımının, o Almanya'da çalışan yazılımının Denver'a ayarlama projesi aylarca gecikiyor. Yani yıllarca düzeyinde gecikiyor. Ve sırf bundan dolayı milyonlarca dolar zarar ediyor şirket. Havaalanının açılışı geciktiği için. Sonra... Açıyorlar. Açtıktan sonra dediğim gibi çok uzun süre bagaj sisteminde çeşitli sorunlar oluyor ve e, bunu risk management e, yazılımda risk management konularında hep e, anlatılır. O kanalları dar yaptıkları için <gülüyor> sorunlar daha da büyük oluyor. İnsanlar işlemi çözemiyor. Yani bu, bu... saniye software'de e, malzemeden çalmak iyi bir şey galiba. <gülüyor> tabii tabii. Tam... <gülüyor> yazılım koddan çalmak. Az koddan yazmışlar. <gülüyor> az yazmışlar Onurcuğum. <gülüyor> Yapma ya. Ee, çok uzun yıllar sonra, 2000'li yıllarda bir haber okumuştum. Dan Ravala'nı o yazılım sistemini kullanmama kararı aldı. Yenisini yapılacak diye. Yani o aradan geçen onlarca yıllarda bu sorunu çözü bir yandan da yani bunlar direkt medyatik olaylar. Ee, dediğim gibi işte arabayla yola çıkmışsın, araba çalışmıyor türlü olaylar. Onun dışında da e, bir sürü yazılım projesi, istatistikler var. Yazılım projelerinin %60'ı, bu istatistik işte 2000'li yıllara ait herhalde ya da onların 1 iki yıl öncesine ait, %60'ının planlanan bütçe ve planlanan zamanda bitmediği yani başarısız olduğu hı hı. pratikte söyleniyor. Yani bir sürü yazılım projesinin başarısızlığı duyulmaz tarafımızdan. Hı. Çünkü işte o kararı veren kişiler duyulmamasını ister, o yazılımını yazan şirket duyulmamasını ister. Bir şekilde olay kapatılır. Hı hı. Ama sonuçta işte herhangi bir yazılım projesi baştaki bütçenin 3 katına çıktıysa hı hı. baştaki bütçenin iki katı zamanda yapılabiliyorsa buna başarı dönememez <gülüyor> tabii. Evet en azından iş hayatında bunu bir başarı olarak adlandıramayız herhalde. Ee, şimdi bunu mesela nasıl e, şey yapabiliriz, bağlayabiliriz? E, yazılımın... Ee, insan faktörü aslında. İnsan... Yani yazılımın bence ilginç, en ilginç yanı insana çok fazla bağımlı olması. Evet. <gülüyor> 1971 yılında yazılan e, Psychology of Computer Programming diye bir kitap var. Sırf böyle bir kitabın olması bence çok ilginç zaten. Herhangi bir, yazılmış olması da herhangi bir yani. meslek grubuna ait psikoloji analiz eden bir kitap ben düşünemiyorum. Hı hı. E, bu kitap 71'de yazılmış. 71'de host sistemlerine olduğu zamanlar. E, 98'de yeni basım yapıldı. Hı hı. Kitabın içindeki kavramlar tamamen geçerli. Her şey uygun. Ben ...yani her kavram bence değil, herkes tarafından kabul edilen bir şey bu. Hı hı. O kitaptaki kavramlar bugün de her yazım projesinde hı hı. uygun. Muhtemelen de bu iş devam ettiği sürece, yani tarım gibi aslında. Evet, evet. Tarım yani binlerce yıldır olan, 5000 bin yıldır, 6000 bin yıldır olan bir şey. Ve tarıma dair belli şeyler değişmiyor. İşte input var, output var. Yani ekini ekiyorsun, efendime söyleyeyim, ee, sonra hasat zamanı ürünü alıyorsun... Yazılımın da böyle içinde çok net bir felsefe olduğunu düşünüyorum ve bu senin dediğin gibi bunun aslında e, yani bir yazılımın çalışmıyor olması, sorunlarının olması, buglarının olması, birçok insanın anlayamıyor olması falan bunlar aslında projeye başlamadan bile e, sonucu belli olan şeyler diye düşünüyorum ben çoğu zaman. Yok ya yani yazılımda buglar olması kabul edilen bir şey ama e, yazılımdaki buglar zaten yazılımın başarısız olduğunu göstermez. Hı. Bu... Her yazılımda bug vardır. Hı hı. Ee, yazılım baştan belirlediğin kalite standartlarına uyduğu sürece bu buglar yazılımın kötü olduğunu göstermez. Çok felsefik bir soru soracağım. Yani birazcık da abartacağım belki ama. E, mükemmel bir yazılım mümkün olabilir mi bir gün sence? Yani hiçbir sorun olmayan ve tamamıyla hedeflediği şekilde %100 efficiency ile çalışan bir yazılım söz konusu olabilir mi gelecek? İnsan bunu başarabilir mi? ya öyle bir kavram olamaz zaten ha. mükemmel diye bir şey yok olmaz zaten gerek de yok. Okey. Yani... Ben sorumun cevabını aldım o. <gülüyor> yani bu çok uzun bir uzun bir tartışma açabilir onu açmak istemiyorum <gülüyor> ama e, genel olarak yani e, hani çünkü bence böyle biz işin içinde olan ya da alakadar olan insanlar olarak bunun farkındayız ama bazı insanlar yani özellikle şu an teknoloji çok büyük kitlelere hitap ediyor ve hmm. çok büyük kitleler anlayamadıkları derecede kompleks yazılımlarla iç içeler. Bazı insanların kafasında öyle bir imaj olduğunu düşünüyorum bazen. Hani her yani şey tabii. muhteşem. Niye böyle oldu falan gibi hani iPhone'daki application'ı çakınca onu, onu birazcık daha özetleyebilmek için. Mahir bence çok iyi işleyen sistemler bize sistem olduklarını hatırlatıyorlar. Biz de ondan dolayı sıkılıyoruz onlardan. Yani talep <gülüyor> de etmiyoruz. Ya, ara sıra bilgisayarı kapatıp açmak lazım. Ara sıra iPhone'u bir kapatıp açmak. <gülüyor> şeyler var. Dinleyenlerimize işte, tavsiyelerin <gülüyor> olabilir mi Özgür? iPhone kullanımı <gülüyor> hakkında olsun, Windows kullanımı hakkında diye böyle konu şey yapalım. Şey, e, saygılar ile işte, bir, bir şey sormuştum, ona Buyurun, şey buyurun. söyleyeceksin? Yok ben işte bilgisayar açıp kapatma deyince, 95 yılda ben iktisatta master yapıyordum, aynı zamanda iş bulmam gerekiyordu o semestr. Neyse bir arkadaşım bana kompütür laboratuvarında iş buldu. Meğerse bu kompütür laboratuvarında kompütür doktorası yapan insanların laboratuvarıymış. Benim için harika oldu çünkü hiç kimse soru sormuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok bilmiyorum işte yani 7-8 saat oturuyorum işte orada dersimi yapıyorum falan böyle. Ee, i̇nternet işte geçen hafta söylediğim gibi magazinimi kullanıyorum işte okuyorum falan. Ee, ama bir tane bana şey vermişler şifre vermişler. Bir şey bozulduğu zaman bir tek o şifreyi ben biliyorum. Gidiyorum işte çok şey böyle bir anda yürüyorum ah yine problem mi çıktı diye şifreyi giriyorum falan. Neyse bir anda çözülüyor falan böyle. Ama bir kere şifre de çalışmadı. E ne yapacaksın? E tabii yani bilgisayarı açıp kapatacaksın bunu. Ben öğrenmişim artık o genç yaşımda. Fakat bu Unix sistemleriyle çalışan bilgisayarlar da onun için evlerinden de bağlayan, bağlanan bir sürü insan vardı aynı bilgisayara. Onun için ben orada bilgisayarı açıp kapattığım zaman bir anda 5-6 kişi... <gülüyor> Uçurdun hepsini yani. <gülüyor> hepsini uçurmuşum. <gülüyor> Ben de bu noktada son zamanlarda yaşadığım bir olayı anlatayım. Bu işler bayağı zor galiba bu bilgisayar, işte destek, bir işi yaptırmaya çalışmak. Benim babam bilgisayar kullanıyor, bunu nasıl yapıyor hali anlayamıyorum. <gülüyor> Çünkü geçen, işte bu çarşamba günü hatta, iki tane arkadaşım benden yardım istedi. Bunlardan biri teknolojide çalışıyor, tasarımcı. Yeni bir tane uh, Apple Wireless ...modem aldı, iPad'i bununla çalışmıyormuş. Hı hı. Ee, onun için yardım istedi. İkincisi IBM'de çalışıyor satıcı. O da yeni bir wireless modem almış. Onu kurmak için benden yardım istedi. Şimdi bir, bu çok ilginç. Bu kişiler bunları alıp çalıştıramıyorlar. Hı. Gittim, ben de bayağı uğraştım. <gülüyor> Ve bu Apple'ın sorunu... Yani Apple'ı biliyoruz çok iyi yazılımlar hı. yapıyor... ...en bilgisi olmayan insanlar kullanıyor falan. Evet. Ee, Kullanılabilirliğini yüksek tutmaya çok çalışıyor. Çok su yüksek Hı -hı. tutmaya çalışıyorlar. Ama benim çözmem yarım saat falan sürdü. Onu çözmek için de... ...işte wireless modemin yazılımını güncellemem gerekti. Hı -hı. Mesela yani bunu... ...normal insan diyeceğim yani... ...teknolojide olmayan insan nasıl yapar bilmiyorum. Hı -hı. Şey... E ya sanırım bu zaten hani bu işlerle ilgilenen herkesin kaderi yani biraz eniştemizden, dayımızdan. Ee, evet. Ya Mahir'cim sana bir şey soracağım. Ben de yeni bir işte iPhone aldım, ayıptır söylemesi. Fakat şu application'ı da kuramıyorum falan gibi. Hani bu ölçekten başlayıp... doktorlar da eskiden onlar. Doktorlara Hı? sorular sorulurdu. Şimdi yazılımcılara işte... Teknoloji dünyasında olanları diyorsun. Evet birazcık aslında benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknoloji ne kadar hayatın içine girerse o kadar da önemi artıyor. O kadar önemi arttıkça da bu işin uzmanına gitmeye çalışıyorsun ister istemez. Hani nasıl ki vücudunda bir sorun varsa doktora gidiyorsun. İşte tabii e, telefonunda bilgisayarında bir sorun varsa da kuzenine, yeğenine gidiyorsun yani. Yapamayacağını yani şey diyoruz işte. işte. Zaten senin kuzenin, yeğenin doktorsa ona soruyorsun evet. aslında. Aynen ben öyle. Aynen Benzer, öyle. Bir <gülüyor> Benzer bir durum var. Aynen öyle. Benzer bir durum var. Ekonomi işliyor yani. Barter <gülüyor> sistemi. Evet. Şimdi bu cycle'lar konusunu evet, istersen onu... onu bir açıklarsan şimdi yazılımı core meselesiyle ilgili konuştuk. Fakat bu böyle bir cycle evet. var mı? Benim merak <gülüyor> ettiğim. O cycle'lar olduğunu çok düşünüyorum. Onu ben direkt insanla bağlamıyorum ama o cycle'ların olduğunu düşünüyorum. Ş İş hayatına bağlayabiliriz. E, yok. Teknolojinin gelişimine bağlayabiliriz bence. Hı hı. E, ben e, 90'lı yıllardan sonra, 92'den sonra profesyonel olarak yazılımla ilgilenmeye başladım. Ondan önce işte hobiydi, hı. projelerdi, şunlar bunlardı. Benim iş hayatına girdiğim zamanlarda e, client server diye bir şey yeni çıkıyordu. Hı hı. Bu client server şuydu. Ondan önceki zamanlarda merkezde bir tane güçlü bilgisayar olurdu. Diğer bilgisayarlar ona bağlanır, işler yapardı. Hı hı. Bunun en eski hali hostlardır işte. Hostlar güçlü bilgisayarlardır. Onlara terminaller bağlanır. Terminaller hiçbir şey yapmaz kendi başına. Ee, o terminallerini kullanarak hosttaki işlem gücünü kullanırsın. Ee, daha sonra bu PC'ler çıkınca aynı kavramlar PC'lere aktarıldı. Bir tane merkezde güçlü PC, diğer PC'ler merkezdeki programı kullanıyor. Biz ilk logo'da çalışmaya başladığımızda yeni bir teknoloji kullanıyorduk. Bu yeni teknoloji client-server. Bu da şu demek: merkezdeki bilgisayar belli işler yapıyor. Client'teki bilgisayarlar da daha ön yüze onlar da belli işler yapıyor. Merkezdeki bilgisayar daha işte merkezi şeyler yaparken client'taki bilgisayarlar da kendi çaplarında bir şey yapıyor. İşi gibi. paylaşıyorlar İşi yani. paylaşıyor temelde, evet. Client server'ı oralar çok ünlü oldu. Çünkü işte işi paylaşıyorlar. Hatta Japonya'daki şey örnekleri, tren örnekleri verilir. İşte Hı -hı. Japonya'daki trenlerdeki her bir e, vagon. vagon, her bir vagonun içinde motor var. Böylece Hı -hı. çok hızlı gidiyor falan Hı -hı. gibi. Neyse sonra bir süre sonra browser kavramı çıktı. İnternet çıktı önce browser kavramı çıktı. Browser ne demek? İşte ön yüzde dummy, terminal var, hiçbir hı hı. şey olmayan, merkezdeki bilgisayar her şeyi yapıyor. Hı hı. Ve yeni teknoloji artık bu dendi. Her şey oraya gidiyor işte, her şey internette olacak. İnternette merkezde bir tane ya da birden çok güçlü server, ön yüzde şeyler. Hı hı. Daha sonra zaman içinde bir Java diye bir şey çıktı. Java işte browser'ın içinde aslında akıllı bir şeyler olsun. Hı hı. Biraz iş yapılsın fikri. Bu yine client server'ın analojisi. Evet. Ee, aynı şeyleri sonra Java başarısız oldu. İşte client teknolojisini yine zorladılar. Başka Java yerine ne geçebilir falan. Şu an JavaScript, HTML onu biraz yapıyor. Aynı şeyler... Şeyde de yürüdü biraz, aynı kavramlar cep telefonlarında mobil telefonları yürüdü. Bunu seninle daha önce konuşuyorduk. Hı hı. İşte cep telefonlarında client bilgisayar mı, client tabi program mı çalışsın yoksa web so, gibi browser tabanlı teknolojiler kullanarak işte serverdaki uygulamamı çalışsın gibi. İşte bu bir süre düşünüldü, savaşta klientler, bankacılık klientleri yazıldı falan. Bunlar iPhone çok, iPhone öncesinden bahsediyorum. 2000'li yıllarda ilk cep telefonları arttı. Daha işte smartphone gibi şeylerin farklı, Nokia'nın falan yaygınlaşmaya çalıştığı, işte Windows Mobile'ın ilk sürümlerinin çıktığı zamanlar. Hı -hı. Ee, o, o savaşları WAP kazandı. Yani server tabanlı, browser teknolojileri gibi. Daha sonra iPhone çıktı, iPhone tabi o, o çok bir devrim bence zaten, müşteriye tamamen çok farklı bir deneyim sunma. Hı hı. İşte client tarafında bir uygulama çalışması, serverla bağlantı kurması, iPhone ile birlikte artık standart haline geldi. Artık iPhone application olmayan şirket ya da iş yok gibi. Hı hı. Ee, Şimdi de aslında şey tartışılıyor tekrar. HTML 5, JavaScript, yine browser, browser içinde mi çalışacak yine falan hmm. gibi. Bu tür saykıllar bence farklı şekillerde var. Yani aslında hani genel olarak sanırım konsept şunun arasında gidiyor geliyor gibi geldi bana o zaman. Ee, hepimizin evinde bir alet var ya da elinde bir alet var. Ee, bir de merkezi bilgisayarlar var, işlemleri yapan. Biz işlemi nerede yapalım? Aslında baya bir kapitalizm sorusu yani. Hani işlemi nasıl paylaştıralım, kim yapsın, nerede yapalım gibi. Bunun çeşitli denemelerinden oluşan bir süreç söz konusu. Ve galiba hani birazcık da önümüzü görmek bu piyasada. Bu cycleları, bu loopları birazcık düşünmekle ilgili diye de düşünüyorum yani. Çünkü bir sonraki gelecek şey muhtemelen hani aslında sıfırdan olan bir şey değil bir önceki cycle'ın e, yeniden e, kendi konumunu kazanmaya çalışması ile alakalı. Biraz aslında şey gibi yani yine bu yazındaki sorunlardan bahsettik. Kısaca onun orada ünlü başka bir şeyden bahsedeyim. Sanırım Fred Brooks söylemişti bir article yazdı. No Silver Bullet diye. Hı hı. E, o oralar çok şey yapmıştı. Çok tartışmalara yol açan bir şeydi. O yani böyle Bullet, sihirli cevaplar yoktur yani bir şekilde. Aynen. aynen. Evet. Her sorunu çözen Silver Bullet şey kurt adamı evet. öldüren gümüş kurşun. Hı -hı. Kurt adamı öldüremezsiniz diyor. Kurt adam da burada yazılım sektöründeki hatalar. Hı -hı. Çünkü bu hatalardan dolayı sürekli yeni bir şirket, yeni bir teknoloji, yeni birileri çıkıp bir çözüm buldun her şeyi çözecekler yazılımda. Evet. Bu da geçmişten beri işte bir aralar objekt oryantı programcılık diye bir şey çıkmıştı. Hmm. Bu arada objekt oryantıda olmayan programcılık yok neredeyse. Hmm. O çıktığında tamam yazılım sektörü çözüldü artık. Hataların hepsi... Herkes rahat bir uyku çekebilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sorunları... Uykusuz geceden sonra hepimiz uyuyalım artık. Bütün sorunlar çözüldü. <gülüyor> Ama öyle bir şey yok galiba. Öyle bir şey yok. Brooks da onu söylüyordu. Yani hmm. bu yazılım böyle bir şey. Her sorunu çözecek bir şey aramaya gerek yok. Hı -hı. Çünkü öyle bir şey yok. İşte bakın böyle şeyler var. Bunlara dikkat etseniz iyi olur. Olmazsa da ne yapalım artık? Ee, Onur e, istersen yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Tamam, Senin, yalnız bu e, kadar donanımlı birisini yakalamışken 3 evet. tane kısa kısa sorum olacak. O zaman hızlı ee, soru cevap şeklinde. Bir tamam. -cevap. tamam o, evet. Şimdi e, bildiğim de sorum şey. 90'larda yani konuşmamızın başına biraz dönmek istiyorum. Türk Türk iş dünyası bilgisayara geçti. İşte muhasebeciler, bordro programları, yazılım tasarımlar, işte bunların güncellenmesi. Bu anlamda yani o geçişte sorunlar oldu mu? Yani basit arayüzler yapmak gerekiyor herhalde. Bir çok bir çok insan yani bilgisayarla alakası olmayan insan bunu kullanmak zorunda kaldı iş hayatında. Bu geçiş dönemi nasıl geçti 90'larda? Ya 90'lara yönelik bir şey değil bu. Her geçiş çok zordur. Yani herhangi bir zamanda yeni bir, bir şirkete, bir yazılım kullanan bir şirkete bile artık siz bu yazılımı kullanmayacaksınız. Bu eskide işimizi görmüyor artık yenisine geçeceksiniz değil. Bu bir kriz yaratır zaten kendi başına. Ee, tabii dediğim şu açıdan doğru hiç bilgisayar kullanmayan bir insanın bilgisayara geçmesi birazcık daha zor. Hı -hı. Ama herhangi bir zamanda insanların alışkanlıklarını değiştirmesi zaten zor. Ee, o açıdan günümüzde de bu yaşanıyor. Her yazılım projesindeki başarısızlıkların önemli nedenlerinden biri de bu. Ee, i̇nsanlar yeni bir şey istemez. Hı -hı. Peki Özgür, kodcu ile geliştirici arasındaki fark sence nedir? Ee, yani ben çeşitli insanlardan bunu göreyim. kodcu... Sonra... Öğrenmeye çalışırım. Yani bir şekilde bir hani kamuoyu oluşturmak değil de merak ediyorum. Yani bu sektörün çok <gülüyor> hoşlandığı yazılımı yazar. Geliştirici başkalarının da hoş, kullanmayı kıtan hoşlandığı yazılımı aa, yazar. Aa, Güzelce çok cevap. Çok güzel cevap. Çok güzel. Ve üçüncü çok ve son sorum da şu. Ee, yazılım şirketlerindeki turnover. Yani çalışanlar aynı şirkette ne kadar süre kalıyorlar senin deneyimlerinde? Stajyerler sonra çalışan oluyorlar mı? buradaki dinlemek için biraz bize detay verirsen çok iyi olur. Tabii, bu da çok geniş bir konu aslında. Çok kısa bir cevap yok. Bu da şirketin stratejisinden, maaş politikasından amacının ne olduğuna kadar bir sürü şeye bağlı. Mesela Veripark'ta bizim hedefimiz şuydu. Veripark'ta turnover yüksektir. Hep de yüksek olmuştur. Veripark'ta amacımız yeni mezun sektörü çok bilmeyen, yazılım geliştirmede çok fazla deneyimi olmayan kişilerin gelip bir süre bizle çalışıp, bir şeyler öğrenip sonra eğer onlar bizden memnunsa, biz onlardan memnunsak kalması değilse gitmesi, başka yere gitmesi. Veri Park aslında bir tür sektörde oku, yani üniversite hmm. sonrası eğitim kurumu falan haline gelmiştir. Hatta ben de ciddi bir eğitim programı falan hazırlamıştım Veri Park'ta. Bir park'ı kurduğumuzdan beri birlikte çalışan belki bir avuç arkadaş vardı bizde. Üniversiteden mezun olunca hemen bizde çalışmaya başlayan. Bir kısmı çok büyük bir kısmı az kalıp, iki sene kalıp, üç sene kalıp gitmiştir. İşte tutmak istediğimiz, kalmak isteyen arkadaşlar da daha uzun süre kalmış. Ama sonuçta teknoloji çok hızlı gelişen bir sektör zaten. Eninde sonunda herkes önündeki olanaklara bakıyor Adapte oluyor diyorsun evet, evet. Adapte oluyor ee, ben de o zaman sonuçta aslında <gülüyor> Mahirle kısaca konuşmuştuk sonuçta bu bir iş evet. yani bunu unutmamak lazım iş evet galiba hani böyle e, Özgür'ün hani Coder konusundaki yorumu çok hoşuma gitti çünkü tasarım konusunda da ben benzer şeyler düşünüyorum yani e, tasarımcı olmak ya da işte creative director olmak ...ya da art olmak arasında bir fark var. E, yani yaptığımız şeyin hani aslında bir iş olduğunu... ...ve bunun başkaları için yapıldığını hazmetmiş olmak... ...birazcık daha farklı bir e, seviyeye getiriyor. Sonra yani, yani Dada'yı, Dadayı takılamayız, takılamayız diyorsun. Yani. Ben, ben yaptım, yaptım. oldu. Ya takılabiliriz. Bana, ben çok seviyorum yani. yani. Işte sanattır gibi. <gülüyor> sanat için, sanat yasal için sanat tartışması. <gülüyor> evet. evet, oralara girmeyelim. Ben e, daha kişisel bir soruyla programı kapatmak istiyorum. Buyurun. Dünle Onurcuğum, e, Özgür'e. Yine Engin deneyimlerine dayanarak, e, bu sefer yazılım alanında değil ama Abi, gece hayatı konusunda... Gece hayatı konusunda Amerika, Avrupa ve Türkiye karşılaştırmasını çok kısa bir şekilde sormak istiyorum ve çok güzel. gençlere yönelik sonuçta programımız da gençlere yönelik olduğu için Ciddi yani, bir... sadece gece hayatı değil mi? Yok, olarak, olarak, kültürel hayatı. yani İstanbul, Londra New York, yani Tampa'yı hiç so sokmuyorum. Tampa'yı Tampa da söyleyebilirsin istiyorsan ben merak ediyorum ama. Ee, yok, İstanbul, <gülüyor> Londra, New York ekseninde. İstanbul, bu. Londra, New York ekseninde Londra'da yaşarken İstanbul'a dönerim ben diye düşünüyordum. Londra ha. güzel şehir ama İstanbul'a dönerim diye düşünüyordum. New York'ta yaşarken o kadar emin değilim. Okay çok güzel. Benim beklediğim cevap buydu. O zaman e, Özgür sana çok teşekkür ediyoruz. Çok harika ve e, dolu dolu bir sohbet oldu bence. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Benim... Özgür sana Bostan'dan da çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim için de gerçekten yani dediğim gibi bu kadar donanımlı birisini yakalayınca insan bırakmak istemiyor. Evet. Ağlanan Belki sağ olun. ileride bir daha Özgür'ü daha spesifik, bu birazcık daha bir tanışma e, şeyiydi, programıydı. Daha spesifik bir konuyla ilgili olarak da. İleride yeniden buluşabiliriz belki. Ee, onur o zaman e, devam etmek üzere diyorum. E, görüşmek üzere. Görüşmek üzere onu. Adaptasyon. Adaptasyon. İyi akşamlar Mahir. Merhaba Onur. Nasılsın? Gayet iyiyim. Dün çok güzel sohbetimiz oldu. Cumartesi günü. Bugün pazar. 11 Aralık 2011. Evet. Sendeki izleyimler nedir dünden sonra? Ee, bilmiyorum. Yani ilk... Konuk olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Özgür de zaten e, tam aradığımız e, geçmişe sahip bir konuktu diye düşünüyorum. Hem iş hayatı tecrübeleri olsun hem e, yazılımcı olarak e, tecrübesi olsun. Güzel bir sohbet oldu, akıcıydı diye düşünüyorum ve e, içeriği de ilginçti. Yani insani detaylar vardı hani Özgür'ün kendi iş hayatı tecrübelerinden. Yapı kredi yemeğinden de efendime söyleyeyim. <gülüyor> ee, güzel yani. Bizim aradığımız samimiyetteydi diye düşünüyorum ben. Güzel o zaman. Biraz sesini yorgun mu bu arada? Ee, yoksa dünkü programdan sonra dışarı yani... <gülüyor> mı çıktınız ya? E, tabii yani şimdi konuklarımızı e, elimizden geldiğince iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Ağırlamamız Adaptasyon lazım. Adaptasyon ailesi olarak e, ufak bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adaptasyon ailesi cemaati genişletiyor. Evet çeşitli okazyonlar yaratıyor. Baksana şimdi dünkü biraz önce sizin dinleyicilerin dinlediği programda Hı -hı. bu browserla server arasındaki cycle diyordunuz. Dönümler vardı. Bir Hı -hı. dönemden diğerine geçiliyor. Hı -hı. Biraz daha açabilir misin bana o konuyu? Biraz... E... Şimdi Özgür'ün sanırım bahsettiği mesele aslında birçok iş kolunda olduğu gibi teknoloji işinde de belli devirler var. Belli dönemler var. Belli bir dönem Teknoloji başka bir tarafa doğru yoğunlaşıyor ve onu geliştirmek üzerine yatırımlar yapılıyor. Onu geliştirmek üzerine yazılımcılar çaba sarf ediyorlar. E fakat tabii hani sen daha iyi bilirsin yani ekonominin de birazcık dinamiklerinden dolayı. <gülüyor> e belli bir süre sonra bu alan çok yoğunlaşıyor ve yeni bir şey yapmak gerekiyor. Ben biraz böyle görüyorum. O yeni bir şey de aslında yeni bir şey olmuyor. Eski... Metodolojiye bir geri dönüş oluyor. Dün de e, Özgür'ün detaylıca bahsettiği gibi aslında. E, burada işi kim yapacak? İşi nerede yaptıracağız? Yani sonuçta computing bir işlem. Bu işlemler nerede yapılacak? Bizim tarafımızda mı yapılacak yoksa ana bilgisayar tarafında mı yapılacak? E, birazcık e, bunun bir döngü ve bir moda. O, hatta moda diyerek birazcık e, abartayım. Bir moda olduğundan bahsediyor. Yani uzun senelerdir aslında teknolojiler, yazılımlar, programlama şeyleri, algoritmaları değişiyor olsa dahi onun söylediğine göre bir bizim bilgisayarımızda client tarafında çözülmeye başlanan dönemler oluyor. Bu işin, computing'in Bir de ana bilgisayarlar, serverlar tarafında. Peki yani dün özgürlüğe sorumu fırsatı bulamadım. Üçüncü bir alternatif söz konusu ee, valla bu konuda e, bilmiyorum işte kalorifer bilgisayarlar falan olacak yani hani konuşmuştuk önceki problemlerden. <gülüyor> Doğru evet, ben onu çok beğenmemiştim demek ki ters bir günüm değilim. Ee, evet şey... bence üçüncü alternatif öyle şeyler olacak gibi geliyor. Yani serverların <gülüyor> evimize gelmesi o zaman e, bir alternatif olabilir. Baya evet yani client serverla bir oluyor diyorsun. Evet Ya yani yani bu işte bu yüzden... şey konuştuğumuz meseleyle ilgili galiba biraz hani üreten tüketen. E, Client-server, evet. her şeyi birbirine karıştırmak bir üçüncü çözüm olabilir belki. Evet, yani tek kutuda her şeyi hallediyorsun, hem üreticisi hem de tüketicisi. Evet. Artık evimizden çıkmamıza gerek kalmadığısın yani. Hani işte sizi geçirdi e, bir şey olabilir. Şimdi aklıma kalan bir şey daha var dünden, daha doğrusu hani içerikle birebir örtüşti, değil fakat 2002 Amerika'daki krizi konuştuk. İnternet krizini konuştuk yani şey, makroekonomideki kriz değil. E, hatta ama 2001 Amerika'daki şeydi yani durgunluk zamanıydı ve internet krizi de bunun bir parçasıydı. Şu anda yani Türkiye İstanbul Londra New York karşılaşmasını yaparken dün e, aklıma biraz takıldı. Sence Türkiye'de herhangi bir şekilde bir internet balonunun oluşması... Düşünülebilir mi? Yani çok yeniyiz belki bu konularda ama Vallahi bakıyorum ben... bazı sitelere yani Hı -hı. biraz balonvari çalışmalar da var gibi geliyor. Ee, ben açıkçası, şimdi Özgür geçen hafta gerçekten çok e, benim daha önceden düşünmediğim bir konuya açıklık getirdi. Hani e, kriz zamanı, 2000'deki kriz zamanında... E, Dün aynı... oldu bu, geçen hafta değil bu arada. Ee, evet, yani... <gülüyor> Yorgunluk görüyorum sizde. Geçen hafta demedim canım. Geçen hafta mı dedim. Ha, Tamam peki buyurun. <gülüyor> ee, şunu demişti. E, Amerika'daki bubble bizi hiç etkilemedi. Çünkü öyle bir sektör yoktu demişti. Ee, çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Ya Zaten hani birebir kendi tecrübelerinden aktardı. Şu anda e, daha bağlantılı, daha connected bir durum var. Türkiye'deki şirketler, Türkiye'deki yatırımcılar falan tamamıyla global pazarla bağlantılılar. Fakat ben senin de söylediğin gibi e, Türkiye'de bir biraz pozitif, aşırı pozitif bir e, yatırımcı psikolojisi olduğunu düşünüyorum şu anda. E, ve de teknolojinin e, özellikle teknoloji üretenlerin hem sektörünün hem de e, ürettikleri işin kalitesinin e, burayla karşılaştırılabilecek bir e, seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu açıdan Türkiye'de Türkiye'ye özgü bir bubble Teknoloji bubble'ı oluşabilir diye e, düşünüyorum. Yani böyle bir şey olmasını um, ümit etmem ama e, olabilir gibime geliyor açıkçası. Ya o zaman Türkiye zenginleşti, artı bir kapital oluştu. Bu kapitalin bir şekilde akması gerekiyor. Hı -hı. Akacağı yerlerden en olası olan da işte internet teknolojileri tabii. Evet Akıyor biliyorsun... oraya fakat bir seçicilik henüz yok diyorsun. Hı -hı. Bana Biraz öyle geliyor. Işte... Ha. E, biliyorsun bu hafta Milliyet'te de haber çıktı. Yapı Kredi'nin genel müdürü eski... Genel müdürü sanıyorum. Burhan Karaçam. O da bir angel investor olmuş. Ya da olmaya çalışıyor şu aralar. <gülüyor> e, yani böyle artık tamamıyla hani senin de dediğin gibi takım elbiseliler bu işin içinde. Türkiye'de de işinde, işin Bazen içinde. bazı ucuza kapatmaya çalışıyorlar ama. E tabii İşi, şimdi bir... Bir çorba e... ısmarlayayım diyorlar. Ben senin melek yatırımcının diyorlar mesela. Bir çorba götürüyorlar. Evet. Amerika'da e, biliyorsun bu melek konusunda bir takım espriler var işte. Karamelek mi, beyaz melek mi? <gülüyor> e, konusu. Türkiye'de de e, karamelekler olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda yatırım. Karamelek dediğimiz dizimiz bile vardı o zaman. Evet. Yani olmasını ümit etmem ama olma ihtimali de varmış gibi geliyor. Niye ümit etmiyorsun peki? Yani Acaba bubble olması bizim işimize yarar mı? Yani ya daha... Şu anlamda. Yani biz, biz demiyorum tabii. Yani. Kapitalizmde tabii her zaman bir balon oluşması lazım ki balondan sonra kendini daha da geliştirsin. Acaba Türkiye interneti balonsuz gelişebilir mi? Balonun oluşması gerekiyor mu sence? E, açıkçası eğer rasyonel bakarsam sanırım imkansız. Balon olması gerekiyor ve o balonun da bir noktada patlaması gerekiyor. Ama ben öbür türlü daha doğal olarak ve iyi bir şekilde gelişmesini arzu ederim. Ama rasyonel olarak baktığımızda evet o tecrübelerin... Yani burada nasıl yaşandıysa Amerika'da, Türkiye'de de yaşanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Biraz hareket olsun. Şöyle bir e, yüzlerce milyon dolarlık yatırımlar olsun. Çıksın onlar batsınlar falan. Bizim de konuşacak konumuz olsun biraz program. Aynen öyle <gülüyor> konumuz olsun. Ya esas da dün, e, dünkü konuşmamızın bende en e, zihnimde iz bırakıcı yönlerinden bir tanesi e, Özgür ve senin e, yatırımcı kimliğinden bahsetmeniz. Galiba bir kitaba alıntı yaptınız ve dediniz ki Amerika'da Özgür'in okuduğu bir makaleden evet. Evet. Batırmış olandır. Evet. Yani şirket batırdıysa esasda daha iyi bir konuma geliyor. Çok evet. ilgin. Yani bence bu çok normal bir şey. Gerçi Özgür'in de söylediği gibi Türk piyasası Amerikan piyasasının modelinde işleyen bir yer. Güven konusunda, risk konusunda. Ama tabii ki daha ufak ve daha da tecrübesiz. Ee, bu tecrübeye erişmek için evet hayatta sadece başarılarla tecrübe kazanılmıyor. Başarısızlıklarla da kazanılıyor. Böyle bir şey olabileceğinden şeyim var, beklentim var böyle bir şey olabilmesi. Bende de böyle bir beklenti var. Bence en büyük nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'ye alınan site modellerinin Yurt dışının aynısı olması hı hı. yani yurt dışında çalışıyor demek ki bize de çalışacak şeklinde birebir kopyalanan siteler var hı hı. şimdi yani programında da adaptasyon değil mi yani 10-11 evet. programda da aynı şeyi konuşuyoruz eğer bir yerden başka bir yere bir fikri getirecekseniz illa sizin fikriniz değil mi orijinal çalışmıyorsunuz hı hı. en azından adapte etmeye çalışın ki hı hı. müşteri kitlenizle bir uyuşma yakalayın. Ee, Büyük ihtimalle balon oluşursa bunlardan oluşacaktır. Yani çok net katılıyorum bu konuya. Çünkü işte birazcık hani yurt dışında var bizde neden olmasıncılık. Ya da yurt dışında çalışmış burada da çalışır nasıl olsa. ya Değil da mi? Hele biz... böyle Türkiye'de yani artık canavarlaşmışken artık dünyaya böyle avucunun evet. içine almış diye bir gibi davranıyor. Ya şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum biraz. Şimdi intuitif yani insana dair çalışan arayüzler, mesela iPhone'un etkileşim tasarımının her yerde çalışıyor olması bir sürpriz değil. Çünkü bu daha farklı bir aletle olan iletişimimizin tamamıyla içgüdüsel olarak içimizden gelen hislerle nasıl çalışabileceği üzerine kurulmuş bir model. Fakat bir web sitesi, yani evlilik, online dating ya da sosyal etkileşim ya da işte ürün satın alma vesaire. Yani bu tip şeyler çok daha sosyal ve kültürel kodlarla işliyor. Türkiye'nin tam olarak Amerika ile örtüştüğü ya da Batı dünyasıyla örtüştüğü noktalar olabilir. Ama örtüşmediği çok nokta da var. Bunları... Mesela Hı -hı. OKCupid diye bir site vardı. Seninle bunu konuyu konuşmuştu sanıyorum. Ee, bunda şey yapıyorsun işte bölgendeki Hı -hı. benim 2-3 önce, hafta önce Bahsettiğim programda da öyle bir şey vardı. Yani hı hı. bulunduğum bölgedeki e, karşı cins veya hem cinsin de olabilir. Neyse hangi cinsin <gülüyor> Tercihine cinsine, göre Onurcuğum. Tercihine göre. Tercihine göre. <gülüyor> Neyse e, onları görebiliyorsun evet. siteden. Mahallenin kızları, oğlanları. Delikanlıları. Delikanlıları. Şimdi Türkiye'de olur mu bu? Evet. Bilmiyorum. Olursa herhalde önce bir cinsel devrim olması icap eder diye düşünüyorum yani o olmadan önce. Ama belki... yumurta mı tavuk mu şimdi? Önce evet. teknoloji mi olacak sonra cinsel devrim mi olacak yoksa? ikisi birlikte mi olacak? <gülüyor> bu arada cinsel devrim yaşan, yani yaşanıyor Türkiye'de yaşanında tabii de ama çoğunluk İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. İktimali İzmir herhalde İstanbul'dan önce başlamıştır bu konularda diye düşünüyorum. Olabilir. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mahallemizin kızları delikanlıları olmaz diyorsun yani. Ya, bu tip şeyler, yani, bu tabii çok detay bir konu ama genel olarak hani dinleyenler sanıyorum neden bahsettiğimizi anlamıştır. Anlamışlardır bence. Yani, tamamıyla böyle işte ne bileyim yani, beyzbol üzerine kurulmuş bir sosyal Türkiye'ye getirip uygulamak falan gibi şeyler, hani aynısını futbola adapte etmek. Bence çok çalışmayabilir o tip fikirler. Öyle şeyler olduğunu görüyorum şu an bazı e, yatırımlarda ve bazı e, yazılımlarda. Bunların e, ne şekilde yani yaşayabilecekleri ya da yaşaya, yaşamaya çalışacakları konusunda kuşkularım var. Ee, ama dediğim gibi yani her zaman ben birazcık daha böyle e, rasyonel baktığımda tabii ki durumu e, daha farklı görüyorum ama yine de beklemek taraftarıyım. Çünkü Türk toplumu en başından beri konuştuğumuz gibi adaptasyon kabiliyeti de bayağı yüksek bir toplum. Yani bir, evet, Çok pratik zekası, çok yani, yüksek bir toplum. Evet, bir İngiltere bir Almanya değil yani. Türk toplumu daha farklı bir toplum yani. E, o, o tarafa kesinlikle katılıyorum. Yalnız e, yani yaratıcılık konusunda bazen bazı bloke olan alanlar olabiliyor. Yani çok pratiz belki ama yaratıcı davranmakta bazen şey yapıyoruz. E, e, onun için yani bence balon oluşacaktır. Bolon olacağını düşünüyorum ben. Şimdi o zaman sürpriz yapacağım sana. Bir soru sormak istiyorum kapatmadan evet. önce. E, dün Özgür'le konuştuğumuz zaman e, işte İstanbul, Londra, New York dedik. Hı hı. Nedir peki sendeki İstanbul, New York? E, karşılaştırmasını yani, mı soruyorsun? Kültürel hayat diyelim. Valla ben Özgür'ün cevabını çok beğendim. Evet. Bana da İstanbul, e, Avusturya, New York sorabilirsin. yani Biz ona Londra, tamam. New York sormuştuk. Gerçekten yani evet, ben de Avrupa'da yaşarken başka bir yere, yani İstanbul'da değil ama başka bir yere taşınmayı, hayatın belli bir dönemini başka bir yere geçirmeyi düşünüyordum. Ama New York'a geldikten sonra hani burada uzun süredir olmamama rağmen e, bütün hayatım boyunca burada bir bağım olmasını isterim diye düşünüyorum. Anlıyorum. İktirel yani düşünüyorum. artık dünya vatandaşlığında... Yani artık hayatım boyunca bir yerde yaşayacağım diye bahsetmiyoruz bundan tabii. Evet ama... Çok güzel bir... ifade ettin. Ne dedin? Hayatımda bir hayatım bağlantı Hayatım boyunca ol... bir bağlantım olmasını isteyeceğim yer olduğunu düşünüyorum yani kesinlikle. Güzel. Ya bu, bu tamamıyla kalmak da olabilir. Ya da işte ne bileyim başka bir yere gitmek ama burada bir bir, bir işleri bırakmak, belli bir şeyi bırakmak da olabilir. Türkiye'den o yüzden onun hissini... Insanlar, Önemli olan fikirler ve insanlar diyorsun galiba. Bence seni evet. kadarıyla e, bazı lokasyonlar onu sağlayabiliyorsa fikir ve insanı bir arada tutabiliyorlarsa oraları hmm. bizim için daha önemli yerler oluyor. Fakat belli dönemler bazı işte on yıllarda o şehirler çok o insanları ve fikirleri bir arada bulundurabiliyor. Bazen de bulunduramıyor. Hmm. E, düşüşe geçen şehirler de oluyor. Evet, İstanbul ben... şu an yükselişe geçen bir şehir Kesinlikle. ama New York galiba hala Tepelerde. Ya açıkçası benim hani e, birazcık da yani çok detaylı tarihini bilmiyorum rağmen biraz okumuşluğum var İstanbul'un geçmişine dair. Yani 200-300 sene önceki İstanbul'un çok ilginç bir yer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani şu anki New York gibi bir yer diye hayal ediyorum. Yani tabii ki farklı ama e, yine o yöne doğru bir gidiş var. Öyle şeyler olmasını çok isterim yani İstanbul'un gerçekten daha böyle... E, Multikulti diyorlar ya Almanlar. <gülüyor> e, her şey saykıllar dedik değil mi? Başında evet. söylediğimiz gibi. Yani bir biri bir biri. Galiba o anlamda İstanbul'un da saykılı geldi. Dönemi geldi evet, artık. Umuyoruz. E, çok teşekkür ederim. Ben bugün de için teşekkür de. ederim onu. E, tekrar e, dünkü konuğumuza, biraz önce dinlediğimiz konuğumuza özgü e de teşekkür etmek istiyorum. Hı hı. Gece kapta o zaman görüşmek üzere Mahir'cim. Gelecek hafta görüşürüz. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar.